Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Rasulillah amma ba'du. Şimdi eee namaz bayram namazıyla ilgili, bayramla ilgili bir kaç soru geldi arkadaşlardan. Onu hepsini toparladım. İnşallah bayramla ilgili bir e, cevap vereceğim. Bayram nedir arkadaşlar? Bayram bayramdır. Müslümanların içitene bayramı var. Bayram sevinç günüdür. Arapçada id dedikleri Bayram her dönse bir bayramdır. Mesela bu bizim bayramımızdır. Yani her sene aynı zam, zamanda tekrarlansa o bayramdır. Her ümmetin bayramı var. Cahirlerin, Müslümanların eskiden yeniden her ümmetin bayramı var. Eee bizim de bayramımız, içi bayramımız var. İnnelikulli kavmin ida ve haza iduna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Her kavmun idi var. Beyramur bizim de bayramımız iki bayramımız var. Ondan dolayı bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli Medine baktı bir gün bayram ediyorlar. Gülüyorlar, oynuyorlar. Nedir bu dedi? Dedi bu biz İslam'dan önce bu günleri işte bayramımız idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Kad abdalaikumullahu hayran minhuma." Bu bayramları, cahili bayramları Allah Subhanahu taala sizin için daha hayırlısıyla değiştirdi. O da Yomul Adha ve Yomul Fitr. Kurban Bayramı'ydı, Ramazan Bayramı. Bu cismini değiştirdi sizin için. Onun için eee caiz değil cahili bayramları bayram etmek. İşte Nevruz Bayramı'dır, Kurtuluş Bayramı'dır ve sair. Bunlara bayram değilmez. Müslümanın içi bayramı var. Üçüncüsü yoktur. Kim ne derse desin Ha bunlara sevinçli gün deriz, hatıra deriz ama bayram diyemeyiz bunlara. Bayramın kadasıtı var, şer'iyeti var İslam dininde. Bayram ne zaman eee bayram ve bayram namazları ne zaman farz olundu bize? Resulullah'ın 1. sene hicretinde. Bu bayram günlerinde de öyle bir mukaddes gündür ki oruç olmak bu bayram gününde nedir? Caiz değil. Haramdır. Bayram gününün ahkamları var. İşte bu bayram sevinçli gündür, eee mutlu gündür, Müslümanların bayramıdır. Sevinmeleri lazım, eğlenmeleri lazım. Bular hepsi meşru olur ama ölçüsünde. Şimdi fıtır e, Ramazan Bayramı'nın ahkamları var. Oları e, bir eee tek tek açığlayacağız eee bir Müslümana lazım olacak kadar Daha fazla da detaylarına girmeyeceğiz. 1. Bayram namazına gitmek, ona hazırlanmak, yıkanmak, eee en güzel elbiseyi giymek sünnettir. Yani en son Ramazan bitti, yarın bayramdır. Hemen banyo alırsın. En güzel elbiseni ütülersin, hazırlarsın, temizlenirsin, parfümlenirsin. Nereye gidiyorum? Bayram namazı için. Bu sünnettir. Bunu yapmamız lazım. Çünkü İbn Ömer'den gelen rivayette diyor ki eee İbn Ömer sabah namazında bayram bayram namazında temizlenirdir. Yenel bir sesin girerdir ciderdir. İşte bu bu bu sahabenin bu sahabelerin birçok feyninden budur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları emretmiştir. Evet, ikinci mesele. İkinci mesele bayram namazına gittin. Ramazan bayramı namazına gittin. Gitmeden önce sen çünkü başka cınden farklı olsun. İçi tane, eee 3 tane, yani 5 tane, yani 7 tane hurma yersin. Yanında bir tane hurut olursa daha güzel olur. Çünkü Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E, e, kurban beyramına gitmeden önce hurma atıştırırdı. Neden? Alimler diyorlar. Bu da Bukhari'de. Neden alimler diyorlar? Çünkü ferk olunsun. Yani bir gün oruç değilim. Ama kurbanda öyle değil. Kurbanda sünnettir yemek yemezsin. Kurbanı kestıktan sonra kurbandan yersin. Evet. Üçüncü eee Bayram namazına gitmeden yengiderken yani tekbir getirmek. Tekbirin de vakti ne zamandır? Cüm doğdu battıktan sonra. En son gün battı yarın bayramdır dediler. Tekbir getireceğiz ne zamana kadar? İmam minbere çıkana kadar. Minbere çıktı tekbirin zamanı biter. Yani kaç saat var? Gece boyu, sabah. Bunu sesli de getirmemiz eee güzeldir. Her şey sesli getirsin. Hazret Ömer Medine'de sesli getirirdi. Her şey Hazret Ömer'i duyurdu. Sesli getirdiğin Medine sanki böyle yedi gürültüyle kopardı. İbn Umar diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee bayram eee Ramazan bayramında evinden çıkarken, musallaya giderken tekbir ederdi. Evet. Tekbir getirmek sünnettir. Her çeşit yerinden kadın, çocuk, çocuk her çeşit tekbir getirmesi lazım. Tabii kadınların burada tekbirlerini kendileri duyması lazım. Ama bir sünnet tercih olunmuş. Sokakta yürürken tekbir getirmemiz lazım. Yarın bayramdır. Bunu İbn Ömer yaparmış, Hazreti Ömer yaparmış. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem yürürken yaparmış. Bir de bir şeye eee تنbih edelim. Camilerde toplumsal şekilde tekbir getirmek bunun aslı yoktur. Birçok aleminin caiz olmadığını söylüyorlar. Haporlarla tekbir getirirler. Çünkü öyle bir şey yoktur. Ama gözünün önüne koy sen camiye girdiğin bir yürüntü var. Arı yuvası gibi. Nedir? Bunlar hepsi tekbir getiriyor. Sünnet olan budur. Dördüncü Beyram namazına evden çıktın camiye giderken sünnettir. Daha evledir yürüye girersin. İlle çok uzak oldu o zaman arabayla gideceksin. Çünkü bu Hazret Ali rivayetine göre İmam Tirmizden gelen mine sünne en yahrucu ile'l idi maşiyan Namazı yürüye gideceksin. Bu da sünnettir. Alimler de bunu eee teşvik etmişler. İlleçi demişler zoruratta eee şeyden gidebilir. Eee araba yani dabba kullanabilir, merkep. 5. Bir yoldan gittin, o bir yoldan ayrı bir yoldan dönersin. Beyram namazını giderken aynı yoldan dönüp geçmesin. Çünkü Cabir radıyallahu anh diyor ki: "Kâne'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâne yawmü'l-îd khâlafat tarîk." Buhari. Yani bu yol bu sokaktan giriyorsun, dönüşte başka bir sokaktan döneceksin. Bu da sünnettir. 6. Salatül-îd nerede olur? Salatül-îd aslında eee nerede kılınır? Salatül-îd E, camilerde asıl da kılınma sünnet olan Resulullah'ın yaptığı musallada kılınır. Musalla şehrin bir açık alanına çıkılır. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber de koyulmaz. O hasırlar salınırdı. Resulullah kahar dayaktan hutbe verirdi. Öyle teşvik etmiş ki kadın, çoluk, çocuk, hayızlı kadınlar bile gelsin. Arkada otururlar. Sadece vaaz dinlesler. Ne zaman olur bu? Salatül İd'in zamanı ne zamandır 6. 6. Salatül İd'in zamanı ne zamandır güneş karahiyet vakti çıktığından sonra. Yani 1 metre, 1 mızrak yani içi mızrak neden güneşin yükseldikten sonra. Ne zamana kadar devam edebilir? Devam edebilir bazı rivayete göre kuşluk saatine kadar, ey kuşluk namazı vaktine kadar devam edebilir. O da ne, ne zamandır? eee önle saatinden yarım saat önceye kadar ama afzal olan anında, vaktinde kılınması lazım. İçi mızrak yükseldi. Kılınacaktır. Azan ikamet gerekmez. Ne gerekir? Eee sadece imam kahhar imam kahhar ne der? İstav istav istav saflarınızı düz tutun. Önce namaz kılar, ondan sonra çıkar iki tane hutbe verir. Namazlarda da E rüc'at tir beyn namazı. 1. rüc'atta 7 kere tekbir getirilecek. 2. rüc'atta 5 kere tekbir getirilir. Ondan sonra kıraata başlar. Kıraata başlar eşker okur. Yani cehri okur. Elhamdülillah okur. Sunnettir. Suretul A'la ve suret cin rüc'atta Gashiye. Yani 1. rüc'atta Kaf cin rüc'atta Kamer suresi okur. Bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ondan sonra çıkar imam iki tane hutbe verir. Aynen cuma namazı gibi. Namazın namazı dinlemek, eee namazdan sonra hutbada da dinlemek sünnettir. Dinleyeceksin sonuna kadar ecri çoktur. Ama çok zorunluta gidebilirsin. Namaz önemlidir. Evet. Kadınlar da dedi kadın çoluk çocuk hepsi gelebilir. Hayızlı kadınlara da Resulullah demiş çıkın ama arkada oturun siz namaz kılmayın. Saat cevaz dinle. Burada da birçok rivayet var. Mesela Hazret Ayşe'de Ebu Davud'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bayram namazlarında eee bizi götürürdür. eee camilere götürürdür. Evet. Sura Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında eee Ebu Davud'da geçen aynı Hazreti Ayşe de diyor ki 7 kere tekbir getirir, 5 kere ikinci rük'at'a getirirdi. Sonra Nüman İbni Beşir sahabe radıyallahu anhu'nun diyor Resulullah bayram namazında A'la suresi ile Halak'a, Gashiye suresini okurdu. Eee İbn Ömer de diyor ki bayram namazında bayram ve e, kurban namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaf suresiyle e Kamer suresini okurdu. Ve hakeza. Şura Ummu Atiye radıyallahu anha Dürçü Buhari müstemde Resulullah bize emrederdi yaşlı, eee çoluk, çocuk, hayızlı, nifaslı kadınlar çıkabilse ha? He, yen hepsine ne gelsin? Bayram namazına gelsin. Bu bayram namazı nedir? Çünkü sünnettir. Azametli bir şeydir. Ibn-i Abbas da diyor, inna Resul sallallahu aleyhi ve sellem sallel ilde bela adani ve la iqamah. Bu da Abu Daud'ta. Azansız ve iqamasız namaz kıldı. Yedinci mesele, eğer beyram namazı cumaya güne düştü, biri vacip olur üzerimize. O birisi müstehab şeyine kalır. Yani beyramı kıldık, cumayı kılmasak olur. Bir mahsuru yoktur. Cuma üzerimize vacip değil. Kılsa da olur, bir mahsuru yoktu. Çünkü İbn Abbas diyor Resulullah zamanında ictema eden fi youmikum haza. Femen sha'at ju'u min el cu'a ve inna mecmu'un inshaallah. Bazı kıldı, bazı öyle oldu. Evet. 8. mesele Cimin bayram namazı ciddi. Ne yapacak? Beyram namazı kaçırdı Beyram namazını. Beyram namazını kaçırdı. Ne yapacağız? İşte burada e, sahabeden geldik inne rakban ca'u ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yeşhedûne ennehum ra'u lilâle bil ems fe amarahumun nebi sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem yefturu ve en yusbihu yegdu ila musallahum diyor Beyram namazını kaçırdılar neden dolayı? Mesela eee bunlar bu arabiler gelmişler, zilnetmişler hilal görünmemiş. Bilmiyorlar hilal görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, "Gidin bayram namazı kılın. Aynen hutbeyi verin filan verin." Evet. Ama bir tane bir tane uykuya kaldı. Bayram namazını kaçırdı. Artık o bayram namazı kılamaz. Çünkü bayram namazı cemaat olarak kılınır. Evet, 9. bayram gününde Birbirimizi kutlamak caiz mi? Alimler demişler, evet olur. Güzeldir. Bir mahzuru yoktur. Ne dersin birbirimize? Allah bizden ve sizden amellerinizi kabul etsin. Takabbalallahu minna ve minkum. Bunudan ilgili sahih bir rivayet yoktur ama sahabeler bu kelimeyi kullanmışlar. İşte bayramın mübarek olsun bu da olabilir. Allah kabul etsin. Ramazanımız Allah kabul etsin vesaire. Sevinçli bir ay olduğu için bir mahzuru yoktur. 10. mesele dedik ki bayram sevinç günüdür. O gün hakkına bayram nedir? Sevinç günüdür. Bayramda eğlenilir, sevinilir ama nedir? Harama gitmemek şartıyla, yasaklara düşmemek şartıyla. Haram ve yasaklara düşmemek şartıyla bayramda ne yapabiliriz? Sevinebiliriz. Bayram sevinçli gündür. Burada eğlenebiliriz, komun komşuyu ziyaret edebiliriz. Nedir bu? Sevinçli gündür. Sevinçtir. Evet, bu sevinçli günlerde biz ne yaparız? Eee şey yaparız. Seviniriz, eğleniriz. Bunların bir mahsuru yoktur ama muhalefet de düşmemek şartıyla. Yani müzbeyram oldu, müzik dinleriz, partilere gideriz, eee vesaire bu türlü günahlar bunlar muhalefettir. Bunlar caiz değil. Eee bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani biz zaten Ramazan'dan çıktık. Ramazan çok güzel bir mübarek bir aydır. Ramazandan aynen bir insan banyodan çıkıyor. Banyodan temizlenmiş. Ondan sonra gidip eee demirci dükkanına yan eee yerde evleniyor. Yan toprak üzerine sepiyor cübe oluyor insan. Olur mu böyle şey? Olmaz. Ondan dolayı Ramazan Bayramından sonra ibadetimiz e, dikkat ederek sevineceğiz ama şer'i ölçülerde seven memez lazım. Evet bu da Ramazan ayı denilciği eee önemli meselelerde sadece bir şeyi hatır, e, hatırlatmakta burada fayda var orada unuttum söyleyim yerinde. Tekbir getirmek dedik nedir? Sünnettir. Tekbir getirmek sünnettir. Tekbir de 3 gün bayram boyuca olur. 3 gün bayram boyuca namazlardan sonra tekbir getirilir. Eee o da sünnettir. O da e, İbn Mes'ud'tan rivayet olunmuştur. Ama tekbirin sıgası nasıldır? Tekbirin en makul sıgası eee sahabeden gelen budur. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Bunu her zaman deriz. Bunu her zaman deriz. Eee tekbir getirmek 3 gün boyucu olur bir mahsuru yoktur namazlardan sonra ama normal tekbir şeyden sonradır. E gün battıktan sonra bayram ilan olduktan sonra imam eee minbere çıkana kadar tekbir kesilir. Ondan sonra sadece namazdan sonra bir sefer demek de bazı alimlere göre müstehaptır. Vallahu alem ve elhamdülillahi rabbil alamin.